En büyük şeref Allah'a kul olmak. Bunu unutma şıkına. En büyük şeref Allah'a kul olmaktır. Kim ki Allah'a kul oldu? iki cihana sultan oldu. Mermut olduğu yerin şerefiyle insan şereflenir. Nereye bağlıysa oranın şerefiyle şereflenir. Nefsine kullanan rezil olur, şefil olur. Sultan olsa rezil olur. Züleyha gibi. Allah'a kul olan Yusuf-i olsa Mısır'a sultan olur. Sana bunu misalini gösteriyor Hazreti Allah. ahsen Kasas'ta. En büyük şeref Allah'a kul olmak. Ama ben Allah'ın kuluyum demekle kafi gelmez bu iş. Bu da güzel bir ifadedir ama bunu fiilen göstermek lazım gelir. Allah'a kul isen kulluğunu tam yap. O yolda bulun. İki cihana sultan olursun. Hem dünyaya hem ahirete. Abdi yeter bu vida çıkarsın. Hak ile hak olursun. Kıymakası sıdkın indi melek-i muktedir mashar olursun. Hakkıyla kulluk yaparsan eğer. Unutma sakın alma. Hiçbir zaman. Ne kadar sana esrar ilahi faş olsa açılsa sakın kulluğunu unutma. Ayazın çoban değneğini duvara astığı gibi kulluğunu düşün. Dikkatere meniden geldiğini. Ana rahminde hayiz kanıyla kudret fırçası ile tersim olduğunu. Allah'ın seni sana sormadan seni istediği şekilde soktuğunu. Sonra bu alemde her dediğin olma Bak düşün Kulunu sakın unutma. Tekrar abdiyete dön. Sultan olmak istiyorsan sultanlık da ebediye. Yani cemiye fark derler. tasavvufta.